Merhaba sevgili dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'dayız. Ben Ahmet Balat Coşkun. Anlatıdaki Hakikat programına başlamış bulunuyoruz. Anlatıdaki Hakikat programına iletmek istediğiniz görüş ve önerilerinizi anlatıdakihakikat.gmail.com adresinden iletebilirsiniz. Twitter adresimizde anlatıdaki hakikatdir. Oradan da takip edebilirsiniz buradaki gelişmeleri. E, bugün e, oyun ve oyunculukta hakikat konusunu e, herkesin tanıdığı üzere Ercan Kesal'la e, konuşacağız. Hoş geldin Ercan. Hoş bulduk Ahmet Sağolası. E, anlatıdaki Hakikat programında e, katılan konuklar biliyorsunuz müzikleri de seçiyorlar. Ercan Kesal bize üç tane güzel e, müzik seçti ve bunları sırası geldiğinde e, dinleyeceğiz. Ancak ben onunla yazışmamda bana yazdığı kısmı size iletmek istiyorum. Genellikle hakların müziği olduğu söylenir demiş bana. Doğrusu coğrafyanın müziğidir diye eklemiş. Ve bu bağlamda Anadolu'nun çok özgün bir coğrafya olduğu aşikar diye de eklemiş. Ben bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ee, Ercan tekrar hoş geldin. Bugün... Kafanda bir hiyerarşi var eminim. Oyun ve oyunculukta hakikat meselesine ee, de söz sende. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler sağ ol. Ee, Konuşmama vesile olduğun için. Beni de açık radyo dinleyenlerle buluşturduğun için Aman sağ efendim, ol. var ol. Ben, ben memnunum. Oyunculuk meselesi, e, edebiyat meselesi, e, senaryo sinema yani hekimliğin dışında hayatımda olan uğraştığım üzerinde laf ettiğim şeylerin çoğuyla ilgili e, temel eğitim almamış birisiyim bu yüzden e, bu balıklar derya içtedir deryayı bilmezler e, hı hı. şeyi bu alanlarda e, bana yapışmadı çünkü ben o deryanın balığı değildim bu baştan beni çok e, bir kere ee, ne derler daha avantajlı bir yere e, getirdi. Yani ben hani alaylı diye tabir edilen evet. e, oyuncu e, grubundan telakki edilebilirim belki ama daha, daha temel bir şey var. Ben e, başka disiplinlerle söyleşten önce Hı -hı. söyleyeyim yani başka e, ne bileyim müfredatlarla donanmış Hı -hı. birisi olarak orada yer alınca Hı -hı. daha sezilerimi Hı hı. Güçlendiren beni böyle daha Aydınlık ayık bakan bir yerde Tuttuğunu hı hı. fark ettim Şimdi bu yüzden <gülüyor> Oyunculuk meselesiyle ilgili e, Geriye doğru dönüp Yaptığım işlerin e, Analizinden Yola çıkarak bazı kendimce şeyler Çıkarsamalarda bulundum ve Aslında şimdi yapacağım şeyler Belki konuşacağım şeylerin çoğu da bu kendi Tespitlerim benim aslında çünkü Ben hani böyle Irmağın orta yerine atarlar ya kasabalarda filan yüzme öğretmek için çocukları o boğuşarak biraz böyle e, el yordamıyla öğrenir ve hiçbir zaman çok iyi yüzücü olmaz benimki gibi kızdırmakta filan yüzmeyi öğrenmiş adamlar hı hı. bir türlü stil sahibi olamayız ama bu stil sahibi olmamak aslında iyi bir şey yani bir tarafıyla. Bunu hı hı. keşke laf uzun olsa da Zatopek'in stilsiz atletliği üzerine de konuşmuş hı. olsak. Başka programda yaparız onu. Evet çok sevinirim. Şimdi vallahi. oyunculuk <gülüyor> meselesinde dönüp baktım ben. 3 maymundaki oyunculuğumu hı hı. kendim de oturup koltukta izledikten sonra. Setteki halimi hatırladım. Ya rol yaparsam rezil olurum. Demek ki bunu ilk planda belki hızla fark ettim. Yaşım ve okuduklarım itibariyle bu bana... E, ne derler e, geldi D dedim ki evet ben rol yapmayayım. Neyin hmm. karşısında mesela e, kamera ka kamer kamera karşında çalışıyor motor diyor yönetmen ve senin eline bir metin veriliyor. Hı -hı. Karşında da bir başka oyuncu Hı -hı. var, partner var. Ya tek başınasın çoğunlukla ya da neyse. Ve senden o karakteri Hı -hı. oynamanı istiyor. Çerçevesi çizilmiş. Istiyor, değil karakter. mi? Yani bunu istiyorsun. Bir kere şunu hızla fark ettim ki ya tiyatrodaki oyunculukla kameranın önündeki oyunculuk hı hı. hiç alakası olmayan bir şey. Çünkü benim eşim profesyonel oyuncu, tiyatro hı hı. eğitimi almış. Evet. Onu izliyor ve biliyorum oradaki onun yaşadığı süreçleri de takip edebiliyorum. Ama bu başka bir şey. Mesela orta yerinde diyor ki uçak geçti diyor sesçi. E, Tam kestik diyor filan da. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> daha bitirmemiştik filan demene kalmıyor. Ya da ya iyi oldu ama bir daha yap diyor filan. Şimdi tiyatroda kendi kendini bir buçuk iki saat yönetmek zorunda olduğun bir iş kamera önünde sadece kendinle var olabildiğin kamerayı ve etraftakileri unuttun ve kendini baştan sona yönetmene emanet ettiğin bir süreç. Peki bu, bu karşı <gülüyor> çıkışınızı ben biraz şöyle daha böyle sıradan cümlelerle sorsam. Bana rol kesme diye bir şey vardır. Tabii. Bir itiraz vardır aslında. Evet. ...hani iki tarafında Oynama içinde bana. oldun. Oynama bana. Bunu, bunu ba evet evet. Bunu bana bazen, artistlik yapma. Bu, bu sahicilik şey arayışı yüzünden mi karşı çıktın mesela ben rol yapmayacağım derken? Tabii. Tam da bu aslında. Hı -hı. Bence artistlik yapmayan Hı -hı. artist olabilir. Hı -hı. E, gerçek manada. Rol yapmamak. Ama Çünkü... bazı ilişkilerimizde sürüyor. Mesela bir evliliğin bir tarafı olarak biz e, rol yaptığımız yerler oluyor. Mesela iktisatta çok yaparız rol. Zaten hayatımız boyunca oynuyoruz aslında. Hı -hı. Ama işte kameranın istediği, ya yani yönetmenin istediği, senin gerçek e, sanatsal mizacınla oynayacağın karakterin e, mizacını örtüştürmeni istiyor. Yani e, hep o söylenen, klasik ve herkesin sanki ön kabul gösterdiği bir şey var ya, abi karakterin içine gireceksin, hı hı. karakteri oynayacaksın, karakterin içine gireceksin sanki bir başarı şeyiymiş gibi anlatılan meselenin ben tam tersinin olduğunu fark ettim hızlı bir şekilde. Hayır. Karakteri içine alacaksın. Oh, ne yani şey. yutacaksın hmm. onu. Aslında yani onu oymuş gibi davranmayacaksın. O olacaksın. Hmm. İyi de o olma şansın ne kadar? Kendin olacaksın anlamında bir laf aslında. Hmm. Psikanalizde inkorporasyon dediğimiz bir şey. Aslında annele babanın yutulması gibi bir şey. Evet. Çocuk tarafından aslında tam tersi düşünülür ama bu yüzden e, mesela yönetmenlere e, dönüp bakmam gerektiğini hissettim. Onların oyunculuk, oyuncularla, oyunculukla ilgili bakışlarını anlamaya çalıştım. Tarkovski tabii çok büyük bir öğretici bu konuda. Ama ondan aşağı kalmıyor. Mesela Kerstovski uh -huh. oyuncu seçimlerinde yani kast oluştururken, uh -huh. filmine oyuncu ararken hiçbir zaman eline bir metin verip bunu bana yap ya da hadi bunu oyna. Hadi böyle davran bana bu işte, kim olması bir öğretmen Hı -hı. Hadi bu öğretmenin oradaki sahnesini bana canlandır demiyor na, na onla konuşuyor sadece onunla sohbet ediyor çocukluğunu soruyor ee, en çok neye öfkelendiğini neyi daha çok sevdiğini Hı -hı. ...geleceğe dair neyi hayal ettiğini nerede yaşadığını niye öyle yaşadığını Hı -hı. onları soruyor onların peşine düşüyor Aslında bunu herhalde şunu için yapıyor daha sonra rastladım çünkü. Çok Kend ticari olmayan bir ilişki hiç, ama Birini hiç. tanımaya çalışıyor resmen e, Ama çok da kritik bir şeye karar verecek Yani Hı -hı. E, kendisini çok önemsediği Hı -hı. Bir, bir kurmacayı Bir hayatı yeniden kurmak Yeniden Hı -hı. icat etmek meselesinde yol arkadaşı arıyor Hı -hı. Bu yüzden çok kıymetlidir Doğru kast Doğru oyuncu e, Onu tahmin edebiliyorum Diyor ki yani kendi hikayesini bi Bilmeyen ...kendi hikayesinin farkındalığına sahip olmayan birisi diyor. Bir başkasının hikayesini nasıl anlatabilir ki? Hmm. Bu tuhaf bir şey. Bu yüzden belki de bizim oyunculuk meselesinde hep ihmal ettiğimiz... ...onun sadece sıradan giyilen bir giysi gibi vakti hı hı. zamanı geldiğinde... ...sonra da işin bittiğinde çıkarılan bir şeymiş gibi... Hı hı. ...profesyonel o soğukkanlı ilişkinin burayı ihmal ettiğini düşünüyorum. Bunu da yine lafa ilk başlarken... ...biraz profesyonelliğim ve bilginin... Hmm. ...gözümüzü kamaştırmasından söz ediyorum. Yani hmm. de, balık olup... ...deryanın içinde işte onları fark etmeye... ...başladığın hmm. yer diye düşünüyorum. Bu yüzden... E, ...analitik bir süreç... ...olduğu konusunda biraz hmm. önce... Hmm. E, ...ona benzeyen bir şey duydum... ...kulağıma çalındı, evet. Bence analitik bir süreç çünkü ben bu senaryo... ...yazma, oyunculuk... Hmm. E, ...yapma, set bitimlerinde... ...böyle ciddi anlamda... E, ...bir analizden çıkmışım, dayak yemişim... ...çırçıpla kalmışım gibi hissederim hep. Ben de oyunculukla ilgili... ...zaten şöyle bir e, cümle kurdum. Biraz şey gibi tartışmaya açık... E, ...iddialı olabilir. Oyunculuk, e, hatta taklit... E, ...her an bizimle. Çünkü... E, ...kulisteki nevrotik karmaşanın... ...bir estetik sonucu başka türlü gerçekleştirilemez. Yani... Arka tarafta biz o kulisi biraz şey gibi ele aldım. Bilinç dışı gibi düşündüm. Hı hı. Çünkü sana e, direktif edilenle yani hazır içinde olduğunu, öznesini olduğun kişilikle olmasını istenilen hani oynanması gereken kişilik arasında aslında bir çatışma var. İşte bunu siz itirazlarınıza söylediniz. Aslında o arka planda, e, arka plandaki yeri belki e, hep var. Oynarken de var. O çatışmayı muhtemelen... ...o gerilimi hep götürüyoruz... O ...oynama sahnemizde. Ben de böyle bir şey söyledim ama. Doğru. İşte belki... Iyi ...yönetmenlerin de fark ettiği ve... E, ...iyi yönetmenlerin... ...özellikle kullandığı... E, ...yöntemde... ...böyle bir şey. E, oyuncudan... E, ...uslu bir söz taşıyıcısı olup... O, ...karaktere... ...uydurmasını beklemiyor onlar. E, aslında karakteri oyuncuya uydurup gerektiğinde senaryoyu da değiştirebiliyor. Yani çok iyimiş ya. bu, bu bence e, doğrusu e, da bu olmalı. Yani yoksa e, oyuncu mekanı değiştirebiliyor oyuncu, mu? Oyuncu tabii oyuncuya o özgürlüğü, o şeyi tuhaf bir ilişkisi ilişki vardır zaten oyuncuyla yönetmen arasında. Hakikaten yönetmene güvenmek kendini emanet etmek durumundasın. Yönetmen de sana çok fazla bu anlamda e, seni kısıtlayacak, senin böyle özgürlüğünü elinden alacak e, şeye kapılmamalı. Bu yüzden galiba Tarkoski'nin iyi oyuncu tarifi tam burada ortaya çıkıyor. Yani hı hı. bana diyor senaryoda yazılmayan oynayan oyuncu lazım. <gülüyor> o zaman niye <gülüyor> bu teksti <gülüyor> veriyorsun eline? Herhalde o bir kılavuz. Bu bir şey yani yoldan çıkmamakla ilgili bir şey o. Yani böyle bir yolumuz var ama. Bu yolculuk sırasında başımıza geleceklerle ilgili e, lütfen bana güven. Bu yüzden yine Tarkovski'den bir cümle bu. Oyuncunun diyor el yazısı ne çok gösterişli olmalı ne de okunmaz olmalı. Hmm, e, yani yok. bu ikisinin arasında bir yolculuk aslında. Profesyonel oyuncular çok gösterişli el yazısına sahipler. Ben şöyle anlıyorum. Siz eğer e, tekst hani bir miktar dışındaysanız Yani oynamaya başladığınızda Tekst eğer biraz dışarıdaysa Kurmaca çok aktif bir hale geliyor Yani Tabii. siz o arada kurmaya da devam ediyorsunuz Tabii. Oynarken Tabii. Sürekli siz... yeniden yaratılan Kendinizsiniz evet. ve o an kendi içinizdeki Dönüşüm O karakterin oynayacağınız karakterin Sanatsal mizacının sizdeki karşılığı Onunla örtüştüğü yerler Belki de o güne o ana o sete ait içinizdeki ilham Hı. Aç karnı mısınız? Öfkeli misiniz? Sabah nasıl Hı -hı. geldiniz? Bütün bunlar çok kıymetli. E, bu yüzden e, bir de parça parça alıyor ve bütün bunlar bir mozaik gibi kurgu masasında yeniden birbirine tamamlıyor. Peki mesela Filmi o, ortaya çıkartıyor yönetmen. O tokluğun giderilmesi mesela. Sahnede e, oyuncu tekstin dışında tekstle bir tür ilişkili ama tekstin dışında o arada işte fantezik olarak yeniden hem mekanı hem kendisini yapılandırıyor. Benim anladığım. Peki bu kurmacalar aracılığıyla öznesini yaratma eylemi mi bu? Yani insanın o arada oyuncunun özellikle o özneyi yani orada yaratılacak öznenin e, ortaya çıkışını bir tür kurmaca orada da yine dinamik bir kurmaca mı var yani ertesinden bağımsız kesinlikle yani bazen ya. ha bazen hani şu hep söylenir siz senaryonuzun yüzde kırkını sette görürseniz bu bir iyi bir, bir, bir başarı ee, setteki <gülüyor> haliniz kurgu masasına yüzde otuz kadar yansırsa bu çok iyi. çok iyi yani aslında başladığınız yerden evet. çok ayrı bir filme gidersiniz ee, ama bu iyi bir şeydir yani o ilhamı açık olmak o zenginle açık olmak bu da yönetmenle oyuncunun sürdürdüğü o tuhaf yolculuk aslında. Hı -hı. Ee, bir yine... tür özgürleşme gibi görünüyor. İktisat buna çok olanak vermez. Daha çok kuralları olan şeyler var işte. Maalesef. Akşam diyor mesela Hı -hı. set yemeğinde oyunculardan birinin bir gülüşünü, başarılı oyuncusunun gülüşünü çok sevmiş. O, yani o garsonla konuşurken Hı -hı. gülmüş. Gülüşünü çok sevmiş. Hı -hı. Ertesi gün desiniz. Bertolucci diyor ki, o akşam diyor garsona güldüğün gibi gülmeni istiyorum. Yani sen elindeki tekstin, içindeki kahramanın, senaryoda yazılmış gülme haliyle ilgili bir şeye takıntılı bir biçimde orada kalmamalısın. Yönetmen neyi formülüze ediyor burada oyuncayla? Yani ne? Mesela Yönet... o sahneyi kafaya not etmiş belli ki. Tabii. Yönetmenin Oradan bir dünya... denklem yapacak Yönetmenin yani. bir dünyası var. Hı. Aslında film baştan sona onun kurmacası. Oyuna dahil bir dünya tabii. mı? Tabii, tabii. Mesela buna Bayağı dair... oyun hazırlıyor ya. Yani. Tabii tabii. Buna dair Hı -hı. Tarkovski'de çok fazla örnek Hı -hı. var. Ee, daha önce birlikte çalıştığı bir oyuncu var. Ee, çok kendine güvenen, son derece yetkin bir oyuncu. Onunla Andrei Rublev'de de çalışıyor. Galiba Çancı'nın oğlunu oynayan bir rolü Hı -hı. var. Hı -hı. Çok diyor şey diyor, çok güvenli. Her şeye diyor hesaplı, kitaplı. Alttan alta bir dedikodu yayıyor asistanları vasıtasıyla. Andrei senden hiç memnun değil. Öyle mi? Galiba SET'ten çıkaracak... <gülüyor> bir anda diyor, duygusal dünyası da çabucak etkilenen bir yapısı var. Bir anda diyor, kendine güvenini kaybetti. Elini ayağını nereye koyacağını bilemedi mi? Şahane bir oyun çıkarttı diyor. Bu biraz acımasız da geliyor insanı ama. Bu da başından kurgulanmış bir şey olabilir mi? Yani Bütün bu böyle bir sonucu elde etmek için. Kuşkusuz ama başına gelecekleri önceden kestirmesi mümkün değil. Yönetmenin de aynı zamanda. Yani e, ...neyle karşılaşacağını bilemiyorsun ki sette. Ne güzel bir özgürleşme şeyi... Evet, bir tuhaf, bu oyunculuk. Yani. Tuhaf bir şey, yolculuk o. Hmm. E, yine Rublev örneği. E, Rublev deyince aklıma geldi. Antony Rublev... Hı hı. ...hakikaten çok parlak bir filmdir. Ve oyuncu seçimi, başrol oyuncu seçimi... ...o dönemin Rusya... E, Sovyet Sosyal Cumhuriyetleri Birliği'nde... ...gündemdi yani. Çünkü hı hı. senaryolar yayınlanıyor. Hı hı. E, gündelik bir gazetede. Telif, et, telif olarak... Herkes okuyor aslında. Şimdiki gibi saklanmıyor filan. Oyuncu seçimi için bir tane oyuncu geliyor. Böyle Taşla Tiyatrosu'nda Moskova'ya 100 kilometre mesafede hı hı. bir uzak bir yerde e, e, baya amatör bir tiyatrodaki bir oyuncu çıkıp geliyor filme Bekliyor orada. O, ondan sonra diyor ki Tarkovski e, brolü diyor benden başkasını oynayamayacağını anlamıyor musun diyor. <gülüyor> tamam, Tarkovski <gülüyor> diyor ki fizik görünümü, karmaşık psikolojik süreçlerini başlayıp e, Açık eden tavırları Sinirli ama hassas ruh hali Duygusal olarak kolayca etkilenen Duyguları Ruh hali diyor Zaten diyor benim aradığım oyuncu ne olduğunu Hemen bana gösterdi diyor Yani André Rublev'i aramıyor aslında Anatolius Solonizini arıyor Yani bu oyuncunun hmm, ismi o oyuncu. yani Anatolius Solonizini <gülüyor> içindeki Rublev'i arıyor <gülüyor> Ya da Rublev nereye kaçmışsa Nereye saklanmışsa hangi oyuncunun içinde duruyorsa, hangi oyuncu onu içine almayı becerebilmişse hı hı. aslında onun peşine düşüyor. Ee, çünkü bunu şöyle de deniyor. Provalar yapıyor. Provalarda bir sürü oyuncu var. Daha sonra bu provaları, fotoğraflarını ve çekimlerini ortaçağı Rus sanat uzmanlarına izletiyor. Hı hı. Ee, Rublev, bizdeki Yunus Emre gibi bir karakter. Yani yaşamış ama ne kadar yaşamış, nasıl yaşamış biraz efsanelerle doldurulan bir e, Yaşam öyküsü açıklarla dolu olan birisi. Bunu ortaçağ sanat uzmanlarına gösterdiğinde hemen hepsi oy birliğiyle Anatoly Solonizini işaret ediyorlar. Rublev olsa olsa budur diyorlar. Çok güzel. Bu da enteresan. Çok... Yani şeyin yönetmenin tarzının da doğruluğunu gösteriyor. Çok güzelmiş. Ee, sevgili dinleyiciler, şimdi bir müzik arası vereceğiz ama ben bu müzik arasından önce ara ara sevgili ee, Ercan Kesal tanıtacağım da size ee, Halen Yeditepe Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalında doktora programına devam ediyor En son kitabı Birinci kitap olarak ayrıntı yayınlarından 2017'de çıktı Enis Rıza'yla Enis Rıza'ya da merhaba diyorum Ayrıntıdakilere de orada da benim kitaplarım Çıktı herkese selam O zaman ilk e, müzik dinletimizi Yapıyoruz e, Aram Tigran e, Ay Dilbere parçasını söylüyor. Bu bir Ermeni sanatçı ama söylediği e, ağıt Kürtçe. E, şimdi Arantigran'dan Ay Dilbere. Bir kale ne fısıldı perde Ay dil verir kamer doler nedir o nedir ne ze kalem kharab ay dilberi kemenale seni getir kale Tender maneyi tegme dedi em hakimi beloq maneyi veran nazer alem kharab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 saki khani viran nazar alem kharab ay dil beray tumhe Sub so, xaznavesh taratene, xalak ezcha lagirdene. Sub so, xaznavesh taratene, xalak ezcha lagirdene nzed malem sevgili dinleyiciler 94.9 açık radyodayız anlatıdaki hakikat programına Ercan Kesal'ın oyunculuktaki hakikat ee, ...anlatısıyla... ...devam ediyoruz. Peri Gazoz'u 2013 yılında... ...Nasip Sağdayız 2015... Çin Aynası 2016'da... ...iletişim yayınlarından çıktı. Ee, i̇lk şiirlerini tıp fakültesinde yazdı. Biz onunla çok eskiden... ...karşılaştık. İlk oyunculuk denemesini... ...bugün de ona teyit ettirdim. Ee, Bakır Yürüküsünün... ...Hastalıkları Hastanesi'nde... ...hasta yakınlarına bir hastalığın... E, ...yan etkilerini... Belki de ilk oyunculuğudur onun için kaydedilmiş <gülüyor> değil mi? Ee, tabii, onu, tabii. Tabii. Ee, onunla biz başka yerlerde karşılaştık. Akıl defterini çıkarttık. Ee, Şizofreni dergisi de yazdı. Bir Radikal bir gün gazetelerinde yazdı. Şimdi e, biz e, konumuza şöyle ilerliyoruz. E, Ercan sen istersen tamamlaman gereken bir elinde notlar var. Onlarla ilerleyelim olur mu? Tabii ki. Ben bu ıı, çekimdeki ruh halinin, oyuncu yönetti, yönetmen ilişkisinin, hı hı. E, oyuncunun kendi içindeki yolculuğunun hı hı. E, bu psikiyatriyle olan ilişkisini, akrabalığını, hı hı. O, onunla olan temasını filan fark ettiklerimi de aslında söylemek isterim. Ne güzel olur. Ben Birincisi e, Hopkins'in bir lafı var. E, Biliyorsun kuzuların sesizliğinde 12 hı hı. dakikayla e, Oscar almış bir oyuncudur. Evet. E, oyununuzu oynarken başka biri olmaya çalışmayın. Kendiniz olun. Bu da oyuncunun cümleleri. Evet. Çünkü en iyi bildiğiniz şey bu. Bu bana çok kıymetli geliyor. Hı. Yani başka birisi olmaya çalışmak e, zaten baştan gerçekliği reddeden bir şey ya. E, kendiniz olmak işte tam da gerçekliğe giden yolun başlangıcı kendiniz sizin ne olduğunu da aslında biliyorsunuz dediği şey yine aslında çok da fazla bilmediğimiz bir e, karanlık orası ama en azından bunu tercih ediyorsunuz şimdi Yılmaz Güney'in oyunculuğu geliyor aklıma hı hı. onunla ilgili e, Nihat abinin Nihat Ziyalan'ın e, anısını anısında okumuştum şimdi Atıf Yılmaz'ın asistanı hem de işte senaryolarını yazıyor yardımcı oluyor ee, ilk oynadığı şey de e, alageyik ve bu çocukları orada zaten hı hı. başlıyor ve daha sonra e, başroller geliyor arkasından ama oralarda diyor ki Atıf Yılmaz bir an için senaryodan ayrılıyor ve ne yapıp <gülüyor> ediyor kendi rolünü büyütüyordu diyor Bir arada hatta böyle kapı, kesip Yılmaz sen ne yapıyorsun bir şey yapıyorsun diyormuş tamam mı ona Hı. aslında Yılmaz'ın yaptığı şey rubato rubato bir müzik terimi tam Hı. da buna uyan bir şey Hı. yani müziğin uygun bir anında önceden belirlenmiş ritim yapısından ayrılı, ayrılıyor enstrümanlardan Hı. birisi kendi içgüdüsüne göre tempoyu ve yapıyı değiştiriyor sonra da dönüyor tekrar tempoya, geri. tempoya tekrar geri vasıl oluyor. Tekrar kavuşuyor. Yani gidip alt başına gitmiyor. gitmiyor. Ama bir, bir, bir yol olur. var. Bir, bir yerlere gidiyor. Bir patikaya sapıyor. Oraları dolaşıyor. Biraz yoruluyor belki. Sonra tekrar geliyor. Onların gittiği yola bir daha katılıyor. Güzel bir hakkı sanki kullanmış. Herkesin evet. e, bir yolculukta 3-5 Ama tek başına yürüme İşte mi? o rolü de büyüten bu bence. Yani <gülüyor> o rolün hakkını veren. <gülüyor> biraz ona dair o özgürlüğü tanımakla ilgili de bir şey ve onun o yaparken de kendi gücüne, kuvvetine e, ne derler? İnanarak Hı. yapıyor bunu. Başka Hı. türlü yapmıyor. Peki bu bir... E, sana bir, bir, bir burada Yani bir senaryoda yazılmayanı <gülüyor> oynuyor aslında. Rubato yaparak. Birinci bölümde söylediğimiz şey tam da Tarkovski'nin söylediği. Yani sana çizdiği bir yol var ama... Bir tekil serüvene olarak, veriyor. olarak veriyor. veriyor. Güzelmiş. Evet. Peki bunu normalde ikili ilişkilerimizde böyle mesela... Tam tersi oluyor böyle bir, bir beş dakika yalnız yürüyeyim sonra geleceğim desek mesela böyle bir aslında bunu bunu bu cümleyi kurmamıza keşke gerek kalmayacak bir yapılandırmadan geçse tüm iktisatla parayla belki cinselliğinizle belki aileyle ilişkilerimiz yeniden göze geçse ben bir şey daha sana eklemek istiyorum bu oyunculuğun aslında cazip olma nedenlerinden biri de ben insan bedeninin hareketler bütün olduğunu düşünüyorum. Yani onun bedeni üzerinde yüzen birçok hareket olduğunu. Ama bunlardan bir tanesinin ertelenmiş bir hareket, daha ortaya çıkmamış bir hareket. Özellikle de bu hareket oyuncunun üzerinde onu kendisinden başlatıp oyunu yeniden tasarlayan, sahneye yeniden bir analizle ilerleten bir süreç olduğunu. Dolayısıyla insanın tam da kendini dışından tek bir hareketten yaratma yeniden yaratma prosesi, süreci olduğunu diye bir böyle çalıştım sana gelirken evet, buraya. Evet. İnsanın kendini dışından yaratması, hareketinden yaratması çünkü... Evet. Yani, oyunculuk oyuncu. bahane oluyor buna aslında. Hmm. Bir vesile oluyor. Yani iyi oyuncu zaten oynuyormuş gibi oynamayan, yani oyunculuk Hı -hı. yapmayan en başta söylediğimiz gibi. Biraz da kendiyle ilgili e, cesaretinin sınırlarını da merak eden, oralarda gezinen de birisi. Ya ben normalde utangaç bir adamım. Yani Beni tiyatroda sahneye çıkarsalar. Ben elimi ayağımı nereye koyacağımı bilemem yani. Bu, Fakat... E, Ama çok iyi oynuyorsunuz. Bu, ha, estağfurullah. Bu, bu, bu, Oynamıyorum. Baştan söyledik <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela birisi diyor ki bana abi nasıl sen bunu hani böyle peruk taktın. Fransızca şanson söylüyorsun. Yozgat Blues'da. Şimdi bana peruk tak şurada otur desen ne yapabilirim ki? Hmm. Ama ben o yolculukta o oyunculuk sürecinde e, kendi içimdeki şarkıcı Yavuz'u buluyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve hı, onunla karşılaşmak çok beni bilmez. çok iyileştiriyor bir tarafıyla. Tabii. Yani bu tuhaf bir şey. Şimdi Ben O diyelim filminde Tayfun Pirselimoğlu. Buradan Tayfun'a da çok selam ve sevgi O da iyi Merhaba. bir açık dinleyicisidir. Evet. E, ve bence e, bağımsız sinemanın Türkiye'deki bir numarasıdır. Çok özel bir yönetmendir gerçekten. Tayfun'un Ben O diyelim filminde ben bir hastane çalışanını oynadım paspas yapıyorum hı hı. bulaşık yıkıyorum Seyret filan seyrettim ama biliyorsun ki ben bir yandan da ben bir hastanenin yönetim kurulu başkanıyım biliyorum biliyorum ama oyunculuk var yani kendi çapında hayır kendi çapında patronum ben tamam mı evet. Ama bir yandan da ben bu burada, filmi Yedikure Göz Hastakırı Hastanesi'nde evet, çektik. çok güzel siliyorsun. Bir şey söyleyeyim, Latife Tekin'in e, burada bir, bir lafını söyleyeyim. Belki sana da bir şey kavşağına getirir, düşünce sürecinde bir kavşa, yeni bir kavşak yaratır. Latife Tekin'le benim Gümüşlük Akademisi'nde e, tanıştım. Hala da devam ediyor benim oradaki faaliyetimde. O oranın faaliyetlerini sürdürürken böyle e, işte... Para bulması gerekecek işte ücretsiz faaliyet, akademik faaliyetler, sanat faaliyetleri için şey der. Ahmet Bek'le bir para toplayan adam giysi mi giyeyim diyor. Gidiyor yukarıdan böyle hakikaten başka biri geliyor. Sonra evet. da bir dur bakayım yazar kimliğimle ilgili giyim yapayım falan der. Evet. Bu beni şey yapmıştım. Valla ben o film çekimleri sırasında ara ara hastaneye gelip kendi hastaneme e, bayağı yüklü miktarlarda çekler yazıyordum tamam mı? <gülüyor> üzerinde hatta bazen çizmem ve önlüğümle yani Yedikule'deki oynadığım karakterin giysileriyle geliyordum çünkü hani zaman yoktu filan. Orada şunu şunu gördüm. Hangisi yalan? Hangisi gerçek? Sağcılık, sağcılık ne yani? Şimdi bana uydurulmuş bir ...bir kavram gibi gel, geldi... ...çok daha güçlü biçimde... ...bilmem ne hastanesinin yönetim kurulu başkanı... ...bu baya ciddi anlamda... ...daha a, e, yalan Ama geldi bana... Güzel. ...öbürü daha sahici geldi... ...bir deneyim... yani, yani ...yedi kule göz hastalıkları hastanesinde pekala bulaşık yıkayan... ...bir çalışan... E, ...tayfunun kaleminden anlatılan... ...kurmaca... ...sanki gerçekten daha gerçek... ...gibi geldi... ...belki de gücü burada... ...yani biz bunu... Kendi gündelik hayatımızda bu düzende Bozuyoruz, perdeliyoruz, kapatıyoruz Peki O maskenin mesela, arkasına saklıyoruz tit Titrilerimiz var, simgesel a Algılarımız var, doktor, işte ne bileyim Sinemacı Bütün bu simgelerin ortadan kalktığı yer Sahiden böyle bir yeri sil sil Silerkenki pozisyondaki Gerçek halimiz, bu kadar somut olduğumuzda Simge gereksizleşiyor mu Sizce? Evet, oraları Titri zorluyorsun Oralara gidip Hı -hı. geliyorsun zaten Bu o, Bu yüzden a, Bir süre sonra şu oluyor Oyunculuk meselesine de bütün disiplinlerin vaaz ettiği, sahip çıktığı ve vazgeçmediği iktidarından vazgeçiyorsun. Hı hı. Tehlikeli bir şey bu hı hı. çünkü. Yani oyunculuğun da kendine ait tuhaf bir şey var. iktidarı var ve o çok ne derler kışkırtıcı, yoldan çıkarıcı da bir tabii, şey. Tabii. Bu yüzden bir süre sonra yaptığın şeyle olan sayıcı ilişkinde de kaybedebilirsin. ...yani meşhur olmak, ünlü olmak... ...filan... ...o işte acayip bir oyuncu olmak... ...edebiyatta da vardır ya... ...söz tanrısı... ...ne yaparım ben takla attırırım... Hı -hı. ...acayip sözcüklerine numaralar yap... ...aklını alırım ben Hı -hı. sana öyle cümleler, Hı -hı. kelimeler kurarım ki... Hı -hı. ...e o zaman zaten yola çıkış nedeni... ...ya da yaptığın işle olan... ...tuhaf olması gereken... ...samimi ilişki zaten baştan kaybediliyor... Hı -hı. ...yani oyunculukla ilgili belki de... ...şunu söylemek lazım... ...final cümlesi gibi gözüküyor ama değil... Yani canlandırdığın, oynadığın karakterle ilgili seyirci film bitip kapının önüne çıktığı zaman sokağa döndüğünde karşılaşabileceğine inanıyorsa birazdan o karakterle Tabii. Iş, Tabii. işini yapmışın kardeşim. Tabii. Doğru yapmışın demektir. Hı. Ama oturduğu yerden ya Ercan Kesat bir tane muhtarı taklit ediyor. Bir muhtarı oynadı. Dedirtmemek lazım. De Bu olmuş. başka bir şey. Dışarı çıktığında bir o zaman köyde hala var. o muhtar Hı. Değil mi? Hala o sofrada oturuyor olmalı yani. Yani ona inanmalı seyirci. Böyle bir şeyin gerçekliğine vakıf olmalı, ulaşmalı, sahip olmalı diye düşünüyorum. Peki o muhtarı inkorpor ettiniz. Yani onu yuttunuz, içinize aldınız. Peki o sonra yeniden sizden dışarı çıkmak durumunda. Yani devam edecek hayatına o muhtarı. Kuşkusuz. O dediğin işte hı, Latife Hanım'ın dediği gibi hı. gidip yönetim kurulu başkanı. Elbisesini giyip hayatını <gülüyor> sürdüreceksin. Yani yaşamanın yolu da biraz böyle. O arada ne yapıyorsun diyorum mesela bu rolden o role getince, Çok iyi diyor. Ölü taklidi yaparım ben. Diyor. <gülüyor> Nasıl diyor. ordu diyor. Öldüreceksin öbürünü diyor falan diyor. <gülüyor> Ölü <gülüyor> taklidini de çok severim. Kuşlar yapar böyle. E, başkaları <gülüyor> tarafından. Tabii böyle sırt üstü yatmaz kuşlar normalde. <gülüyor> Ama yatarlar böyle küçük kuşlar ve ayaklarını böyle yukarıya böyle dikerler. Tam böyle e, eskiden nalları Dikmek. Dikmek gibi Tabii. bir şeyi tabiri yani. vardır. Hakikaten böyle yakalanmıyorlar esnada. Peki ee, biz yayınımızın zevkli bir şekilde ilerlemesine devam ediyoruz. Bu arada ben gene Ercan Kesalı size tanıtayım. 1959'da Avanos'ta doğdu Nevşehir'de yani. İlk bir orta öğrenimini yine Avanos'ta, lise öğrenimini Nevşehir merkezde tamamladı. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1984-90 yılları arasında Ankara Kasaba ve Köyleri'nde hekimlik yaptı. Halen bir İstanbul'da özel sağlık sektöründe yer alan polifinik ve tıp merkezleri kurdu. Onun yönetim kurulu başkanı Özel Ok Hastanesi'nin. Evet Ercan, biz bir müzik arası daha verelim o halde. ...Todoros e, ya da Teodoros Demircioğlu'nun e, kasap Misak dediğimiz bir Ermeni vatandaşa... ...1909 yılında Adana olayları çıkmıştı o arada bir karışık olaylar olduğunda. Asılan bir kasap için Teodoros Demircioğlu'nun sözlerini Stelio Kazancidis'ten dinliyoruz. Hatta Stelio Kazancidis de 1935 doğumlu bir roman vatandaş aslında. Şöyle görüyoruz bir roman vatandaş bir Rum'a Rum a, a, be, sözlerini yazdık bir Ermeni yazıyor ve biz e, Türkçe dinliyoruz Türkçe dinliyoruz. Evet. çok enteresan bir şey oldu değil i̇şte mi işte galiba bu coğrafyanın <gülüyor> müziği olur lafında doğru bir şey Ayrıca e, Kazancıdiz çok ünlüdür biz çok Türkçe parçayı da söylemiştir o halde biz kasap Misakı o altı hakikaten çok etkileyici bir rahattır. Bu radyomuzda da çok sık çalındı ben takipçisiyim radyonun. O halde onu dinliyoruz. Kazancı listem. Ay bendim tecelli Acap halim cân alır mı? Kaderim böyle yazıl bir kara baht manam o yar alır mı? Mestümü mesbep kendiler yanam yağlarır Başım çık yalına yak benim gibi anem salamır mı? Bu ne haldir kasap misak bu haline can dayanır mı? Koyun gibi asıldın sen seni gören inan. elden mama mama ay <Gülüyor> tendim beyaz zendari gece battı rüya gibi Evladım hasretimden çeşmi makar seyhan gibi. Daracacım hazır oldu beni bekler anam mehman gibi. Kolum bağlı durdurdular aman Allah kurban gibi. Bu ne haltır kasap misak bu haline can dayamır mı? Koyun gibi asıldın sen seni gören daya. Sevgili dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'dayız. Anlatı'daki Hakikat programı hızla devam ediyor. E, bu arada bir e, programımıza bağlanma oldu. E, ünlü oyuncu sevgili Talat Bulut e, aradı ve e, iletti. E, bu programda tartışılan karakter yaratımı konusundaki e, tartışmalara katılmadığını söyledi. Katkısı için çok teşekkür ediyoruz belki onunla da bu konuyu e, konuşabiliriz bir canlı bağ, bağlanma da yapabiliriz bu arada e, hazır böyle bir şey söylerken Rüveysa Yazgan İmroz'dan emekli öğretmen e, bana e, kitaplarını aracılığıyla verip e, sevgili Ercan'a e, imzalatmamı istedi ancak ben onu getiremedim Ben buradan selam söylüyorum o kuruma ...ilk fırsatta eksik işimizi tamamlayacağız. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Evet. Ercan, devam edelim lütfen. Ben <gülüyor> e, şu ayrımın önemli olduğunu düşünüyorum. Belki Hı -hı. altını bir kez daha çizeceğim. Hı -hı. Tiyatro oyunculuğu ile sinema oyunculuğunun... E, ...alakasız olduğunu düşünüyorum, eminim. Hı -hı. E, bu konuda hani... E, Sadece sezilerim var kuşkusuz ve onlardan söz ediyorum. Ama tiyatroda kendi kendini yönetmek... ...sinemada ise yönetmenin... E, ...sizi yönetmesine... ...müsaade etmek, ona kendinizi emanet... ...etmek söz konusu. Yani aslında... ...sinemadaki oyuncu rolü... ...kendi şekillendirmeye... ...kalkarsa... başarısızlıkla sonuçlanır. Rolü yönetmen şekillendirir. Hı hı. Bu yüzden... ...e... Çekimdeki ruh hali önemli hı hı. E, Oynayamayacağı bir ruh hali e, Olmamalı hı hı. Yani numara yapamamalı hı hı. E, Böyle bir şey Peki bu ayrıma bu, bu Bunu bir yönetmen ancak Bunu hı. bir yönetmen e, kontrol edebilir Çünkü hı hı. tiyatroda tek başınızasınız Ve onu siz kendi kendinizin yönetmen olmak durumundasınız Sahnede iken ki oyuncu seyirci ilişkisi Üstelik sinemada yoktur hı hı. yani sahnede 30 kişi vardır kimi bum uzatır kimi sesi alır hı hı. E, kameranın etrafında 5 kişi vardır ...yönetmenin yanında iki kişi vardır vesaire ve sizden bir şeyi e, bir karakteri canlandırmanız hı hı. istenir hı hı. oyuncu oynadığı bölümü kendi başına filmin bütünüyle birleştirmemeye birleştirmeye çalışmamalı hı hı. E, yani e, onun işi değil bu. Bu yüzden e, mesela yine Tarkovski'den örnek verecek olursak e, aynada bir kadın var. annesi annesini düşünerek yazdığı. Hı hı. Bir çit, çitin üzerinde oturmuş. Uzaklara bakıyor. Kocası gelecek mi? Senaryonun e, bütününü oyuncusuna vermiyor Tarkovski. Yani oyuncu hı hı. E, eşinin oynadığı karakterdeki Hı -hı. kocasının Hı -hı. dönüp dönmeyeceğini senaryoda vakit değil. Yani bütün proses bütün Evet süreçte. çünkü diyor ki bunu versem bunu Hı -hı. öğrenmiş olsa idi eğer aynanın kadın karakteri Hı -hı. ona uygun biçimde oynamaya kalkardı. Hı -hı. Bildiği için. Yani eee çünkü diyor hayatını canlandırdığı, o sıralar ona yarın ne getireceğini bilmeyen annemle aynı ruhsal durumu paylaşmasını istedim ben onun diyor. Hmm. Çünkü e, ön bilgi bu yüzden e, davranışlarımızı çarpıtıyor ve öykünün sonunda yaraşır, öykünün sonuna yaraşır bir tevekkül gösteremeyebilir e, bu bilmediği için. Hmm. Bilmezse eğer bir umut taşır. Bu işte sinemada çok kıymetli olan anın tekliği. Hmm. Hmm. Hayatımızın da bilmediğimiz anlarının gerçekliği gibi olmalı filmdeki sahneler. Biz hayatımızın senaryosunu bilebiliyor muyuz? Başımıza biraz sonra neyin geleceğini bilmiyoruz. Filmde de oynayacağımız karakterin başına birazdan neyin geleceğini bilmek bence iyi bir şey değil. Senaryonun tamamına vakıf olabilirsiniz ama kendinizce senaryoyu bütünlemeye Önünü ve arkasını kendinizce tamamlamaya çalışmamalısınız. Gerçek hayattaki gibi başınıza neyin geleceğini bilmeden yapılan bir oyunculuk olmalı. Ama tam kastettiğim ki, bu. Tam da biraz şeyde de öyle yapmıyor muyuz Ercan? Şöyle bir, bir şey anlatıyorsun gibime geldi. Şimdi biz kendi hayatımızın senaryosunu bilmiyoruz. Yani gelecekte başımıza gelecek kısmın en azından. Evet. Yani geçmişimizle bir temasımız var. Ee, bu enteresan bir temas sürekli belki o. Bizi orada sabitleyen bir temas. Ama bir gelecek tahayyülünde bulun birisi. Yani aslında kurgu devreye giriyor. Yani ben gelecekte şunla şu işi şöyle şurada şu mekanda falan demeye başladığımızda. Aslında senaryonun bilinmezliğini kat be kat arttırıyoruz. Çünkü fantezinin girdiği yerde senaryonun yani bir gelecek... Tahayyül'ünde bulup da gelecek tahayyülüne erişme şey o kadar hani kesin olmayan bir şey. Hepimiz kurduğumuz evet. şeyle olamayabiliriz. Yoksa hayal kırılığı ve eski Yunan trajedyaları başka nasıl yazılırdı yani. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Sonuçta e, biz şeye de devam ediyoruz. İnsanın bilinmezliğini arttırarak da devam ediyoruz. Yani evet. bu sahnenin sürekli şeye açık olmasını. İşte Tarkovski'nin devreye girip bir müdahale edilecek kişi gibi bizim masanın üstüne koymasın. Yani bizim bir tür... işte o bir dünya ve bir hayat kuruyor. Bir kurmacası hmm. aslında evet. hani e, tırnak içerisinde or, oranın tanrısı oluyor. Hmm. E, yönetmenin hmm. bir parça rolü o. Hmm. Bence buradaki asıl belki altını bir kez daha çizeceğim şey şu. Her oyuncunun kişiliğinin hmm. gerçek bir parçası olan ruh hali var. Bu ünit bir şey. Ona ait bir şey. Hmm. Ve bu ruh hali onun ifade tarzını oluşturuyor. Bu ruh hali ve onun ifade tarzına başka bir hal dayatılamaz bence. Ancak o hali bilerek davranılır ve çünkü herkes her olayı kendine özgü ve tekil yaşar. Bu yüzden, bu yüzden tiyatrodaki geleneksel niçin ve hangi sebeplere dayanarak sorularını sormayan insan lazım sinemada. Hı hı. Belki de hani bizi dinleyenlerin içindeki profesyonel Okur, ...dinleyenlerimizin itiraz ettikleri yer... ...tam da burası aslında. Bu hı hı. yüzden... ...buna döndüm tekrar. Yani... ...sinema oyunculuğuyla tiyatro oyunculuğu... ...arasındaki e, farkı... ...anlatmak için. Sevgiler... ...Can'la çok güzel bir meseleyi... ...çok kısa zamanda tartışmaya... ...devam ettiğimizi görüyorum. E, yine bir metinler arası mesele oldu. Bir tıbbi metinden... E, ...eğitim almış birinin... ...sinema, fotoğraf, edebiyat ilişkisini... ...gördük. Bu... E, ...ilişkinin aslında... Ee, aslında Hakikaten diğer e, metinlerle de Nasıl uçuşa getirilebileceğini Ya da nasıl e, uçuşa getirilemeyeceğini konuşmak lazım Ercan biraz evvel söyledi Seninle belki başka programda devam ederiz diye Çok sevindim bunu bir şey gibi kabul ettim O halde biz e, Sonuncu e, müzik parçamızı da dinleyelim e, Süremiz olursa e, Devam ederiz Kardeş türküler Manaki mu ...parçasını söyleyecek, Rumca bir rahatı bir Türk, polis, e, Türk solist söylüyor efendim, dinliyoruz. Sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Son cümlelerini kurmak üzere sevgili Ercan Kesal'a sözü bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Ahmet. Açık evet, okur, e, açık diyor e, dinleyenleriyle beni buluşturduğun için, vesile ben, olduğun için. Ben, ben teşekkür ederim. Umarım yeni bir program daha yaparız seninle. Bunun çerçevesini yine bir metinler arası ilişki üzerinden kurarız. Bu programın yapısı gereği böyle bir ilişkimiz var. Sevgili dinleyiciler bir açık, açık radyodayız bir anlatıdaki hakikat programı daha tamamladık görüşmek üzere Anlatıdaki Hakikat Akademisyenler, sanatçılar, sanatkarlarla metinler arası sohbetler Hazırlayan ve sunan Ahmet Balat Coşkun.